Bugün 16 Ocak 2010 cumartesi 3 Esas şerhi derslerimizin 15. dersi. Bundan önceki 14 ders sadece sesliydi. Bu ise inşallah bu dersten itibaren görüntülü olacak 3 saat dersleri. <gülüyor> yani Allah alem zaten 6-7 ders kaldı bitmesine. Bundan sonra görüntülü olacak inşallah. Evet bugün eee Elif Rahimullah'ın kitabından şerh edeceğimiz kısım şurası. Yurki fe erkanul islami khamsatun. İslam'ın rükünleri 5'tir. Şehadetu en la ilaha illallah ve rasulullah. Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in onun resulü olduğuna şehadet etmek. Ve ikamus salah namazı kılmak ve zekat zekatı vermek ve savm ramazan ve ramazan orucunu tutmak ve haccu beytilellahil haram. Allah Sübhanahu ve Teala'nın beytini hac etmek. fe delilü şehadeti şehadetin delili şimdi bunları tek tek derinlendiriyor müellif rahimehullah fe şehadatu fe delilü şehadeti şehadetin delili kavluhu taala Allah subhanahu wa taala'nın şu kavlidir Şehide Allahu ennehu la ilahe illahu Allah kendisinden başka ilah olmadığına şahit şahitlik etmiştir ve meleiketu melekler de şahitlik etmiştir ve ulul ilmi ve ilim de şahadet etmiştir. Kaimen bil kıstı. Burada kıst adil demek, adalet demek. Adaleti ayakta tutarak. La ilahe illallahü'l azizü'l hakim. Ondan başka ilah yoktur. O azizdir, hakimdir. Ayetin toplu manası Allah, melekleri ve ilim ehli ne şahadet etmiştir? Adaleti ayaktan ayakta tutarak ondan başka ilah olmadığına şahadet etmiştir. O azizdir, hakimdir. Şimdi Allah subhanehu ve teala'dan başka ilah olmadığı ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin onun kulu ve Resulü olduğu. Normalde biz İslam'ın şartı kaç biliyoruz? Beş. Değil mi? Hakikaten de beş zaten. Ama dikkat et Allah'tan başka ilah olmadığı ve Resulün onun kulu olduğu tek rükun olarak kabul edilmiş. İkisini ayırırsan altı olur. Ama hiç ehl sünnet ayırmamıştır. Sebep. Şimdi bu din, din eşittir ibadet. Doğru mu? Din eşittir ibadet. Zaten dersin ki, dinen. din kelimesi oradan gelir, boyun eğme demek zaten. İbadet, zelil olmak. Şimdi ibadet de ancak iki rükünle vuku bulabileceği için, sahih olabileceği için bunu ayırmamış halimler. Kişi Allah'a iman etse, Resul e etmese ibadeti batıl. Resul'e itaat edip Allah'a şirk koşsa yine ne? ibadeti batıl. O yüzden buna da diyoruz ki ibadetin iki rüknü vardır. Nedir? El ihlasu ve'l mutabaa'ah. İhlaslı olmak ve mutabaat tabi olmak. İhlastan kasıt ibadette herhangi bir şirk olmayacak, riya, küfür bunlar olmayacak. Bu bu yetmiyor. Bu yetmiyor. Bunun yanında ne olacak bir de? Mutabaat-ı Resule tabi olmak. Mesela Allah Subhanahu ve Teala ne buyurur? Ve ma umiru illalliyabudullaha muhlissine li'd-din. Bunlar ancak Allah'a İhlas olmakla, Allah'a ibadet etmekle ve dini ona halis kılmakla. Bak ihlas. Halis kılmakla emrolundular. Bu neyin delili? Bu Allah subhanehu ve teala'ya ibadette ihlaslı olmanın delili. O zaman bu şart. Birinci delil bu. Bir de Resul'e mütabaat dedik. Bunun delili ne? من اهدسى فيه امرنا هذا ما ليسى منه فهو ورد. Kim bizim bu işimizde olmayan bir şeyi ehdas ederse, Ayşe radiyallahu anh hadisi, o ne olur? Reddolur. Bir insan dese ki, Benim ibadetimin kabul olmasını istiyorum. Diyoruz ki iki şart olursa yüzde yüz Allah katında da sahihtir. Zahiren baktığında da insanlar bunu sahih görür. Allah katında da sahihtir. Ama tabi bunun Allah katında sahih olduğuna biz karar veremeyiz sadece. Çünkü kalpler bilen Allah'tır. İhlas yönünü bilen Allah'tır. Ancak zahiren bizim baktığımız kadarıyla bir insan bir ibadet yapıyor. Bu ibadette Allah'a şirk koşuyorsa zahiren senin ibadetin zaten batıl. Ama İhlaslı yapıyorsa mesela bugün bazı mesela kişilerin ihdas ettiği hiç ibadet olmayan şeyler var. Bunu ne yapıyorlar? İbadet olarak ortaya koyuyorlar. İhlaslılar da adamlar. Sadece Allah için yapıyoruz diyorlar. Ama ne yok? Mutabaat kısmı yok. Tamam. O yüzden bir insan derse ki ihlas ve mütabaat bunların delili ne? İki tane böyle ana delil var. Bir tanesi ve mâ umiru illâ Bunlar ancak Allah'a ihlaslı olmakla, ihlaslı ibadet etmekle emir oldular. Resule mütabaat kısmı ise manahda şe fi emrena haza ma lesen minhu fehuve. Kim bizim bu işimizde olmayan bir şey yaparsa o reddolunur. Şimdi bu genel külli imana. Şimdi bu ayet şehadetin şahadetin delilidir. Hangi ayette o? Şehide Allahu ennehu la ilaha illallah. Allah ve melekleri ulul emir şey ulul ilim yani ilim sahipleri ne yapmıştır? Şahadet etmiştir. Allah'tan başka ilah yok. Eee Şimdi alimler diyor ki, buraya dikkat edin. Şehidallahu ennehu la ilahe illahu. Allah şahitlik etmiştir. Yanında kimi zikretti Allah subhanehu ve teala? Meleklerini. Sonra ilim ehlini. Görüyor musun? Yani Allah subhanehu ve teala nasıl ilim ehlini zikrediyor? Kimin yanında? Kendi gibi azim, en azim varlık. Onun yanında melekler, azim varlıklar. Meleklerin yanında ilim ehli. O yüzden alimler diyor ki, bu Allah subhanehu ve teala'dan ilim ehlini tezkiyedir. Masumluk babında değil yani. Külli bir genel değer olarak yani. bir nedir? Teskiyedir. Önemine binaen yani. Tamam. Şimdi burada kaimen imen bil kıst. Buraya dikkat edelim inşallah. Burada önemli bir nokta var. Evet. Şöyle yapalım. Bil kıst. Sonra ne diyor? Söyle ilah ilah illahu Azizul Hakim. Şimdi diyor ki Allah melekleri ve eli mehli şahit etmiştir neye? Adaleti ayakta tutarak, kaimen bir kıst, adaleti ayakta tutarak o azizdir diye ayetin sonunda hakimidir. Şimdi burası aklınızda kalsın. Şimdi öncelikle diyoruz ki adaleti ayakta tutmak Allah Subhanahu ve teala'nın sıfatlarından bir tanesidir. Kaimen bil kıs, adaleti ayakta tutmak nedir? Allah Subhanahu ve teala'nın sıfatlarından da nasıl Allah gelir, gecenin üçte birinde iner, arşının üstüne istiva eder, yine Allah'a adaleti ne yapar? Ayakta tutar. Bu da Allah Subhanahu ve teala'nın ne? Sıfatlarından bir tanesidir. Sonra bak ayetin siyakında diyor ki, adaleti zikrettikten sonra diyor ki, El-Azizul Hakim. Buraya çok dikkat etmemiz lazım. Ayetin siyakını önce diyor ki adalet ayakta tutmuşlardır. Sonra o azizdir, hakimdir. Tamam. Şimdi ayette aziz geçiyor. Aziz Allah subhanehu ve teala'nın isimlerinden bir isim. İzzet sıfatı var içinde. Tamam. Tabi bu izzet sıfatı zatî sıfatlardandır. Allah'ın sıfatları var. Zati ve fiili olmak üzere. Zati sıfatlardandır. E, i̇zzet sıfatını içerir. Yine ayette hakim geçiyor. Hakim de Allah subhanehu ve teala'nın isimlerindendir. Ve hikmet sıfatı vardır. Bu hikmet sıfatı da Allah subhanehu ve teala'nın e, zatî sıfatlarındandır. Buraya kadar anladık. Şimdi aziz ile birlikte hakim'in birleşmesi kemal üstüne ne? Kemal üstüne kemaldir. Yani e, zahiren baktığımızda biz bunassa hakim ve azizi yan yana gördüğümüzde Daha böyle bir e, tekitli bir mana anlıyoruz. Kemal üstüne ne? Kemaldir. Tamam Burayı anladık. Şimdi, alimler diyorlar ki bundan dolayı anlaşılıyor ki Allah Azze ve Celle'nin izzeti, bak buraya, burası çok önemli, Allah Subhanehu ve Teala'nın izzeti hikmetlidir. Eğer vallahi bir mümin Allah Subhanehu ve Teala'nın isim sıfatlarını fık ederse birçok işgali çözer. Yani biz zahiren baktığımızda bizi bu ayeti okusak azizdir hakimdir Tamam aziz hakim Öyle anlarız biter Ama bu kadar şey değil Öyle öyle hikmetli şeyler var ki Bunlar alimler öyle bir istidal etmişler ki e, Yani belki 100 kere 90 aklına gelmez bu Ama elimehli bunların hepsini tahlil etmiş Tamam Şimdi bak ayette Diyorlar ki alimler Allah'ın izzeti hikmetlidir Çünkü ayette aziz hakim diyor Doğru mu? Buraya kadar anladık Şimdi Mahlukatların izzeti böyle değildir. Şimdi mahlukatlardan da izzetli çok insanlar var. Allah subhane teala Kur'an'da bazı mahlukatları da izzet sıfatı veriyor. Bu maruf. izzetli insanlar var. Şimdi neden insanların izzeti böyle değildir diyoruz? Yani insanların izzetinde hikmet olmayabilir. Çünkü mahlukatların izzeti kendilerini günaha götürebilir. İzzetli insanlar düşünün. izzetin asıl kökü, asıl manası güç, kuvvet. saltanatlık demektir. İzzette bu vardır. İşte bu güç, kuvvet saltanatlık. insanın tabir sahibi ise hayatında bazı noktalarda maddi yön olsun, etrafında tabi olanlar, tabi olan insanlar noktasıyla olsun. Elinde bir güç var. Bu gücü, bu güç kendisini günah işlemeye itebilir. Çünkü adam e, atıyorum bir kötü bir iş yapacaksa belki maddi durumundan dolayı yapamıyor. Yoksa yapamadığı için değil. Ama izzetli insan böyle değildir. Veya bir insan bir kötülük yapacaksa etrafında bulunan, onu izzetli gören insanların kattığı güçle o kötülüğü yapıyor belki. Ama e, belki o insanlar olmazsa yapamayacaktır. O yüzden izzet bazen insanı ne yapar? İzzet bazen insanı kötülüğe yetebilir ama Allah Subhanahu teala'nın izzeti böyle değil. Allah Subhanahu teala'nın izzeti hikmetlidir. O yüzden Allah Subhanahu ve teala'nın hiçbir zaman izzeti... kötü bir şey yapmaya itmez Allah Subhanahu ve Teala. Zaten ayrı bir güç değildir ki Allah'ın kendisidir zaten. Sıfatıdır. Tamam mı? Şimdi mesela kişi elinde bulunan izzeti yani büyüklük saltanatını onun için bir büyüklük saltanatı onun için bir kozdur veya onun için harama götüren engelleri kaldırabilecek bir güçtür. Bundan dolayı bazen onun izzeti onu harama götürebilir. Bir ülkenin mesela emiri gibi. Bir ülkenin lideri gibi. Veya bir alim gibi. Alim izzetlidir talebeleri tarafından. Bu izzeti bazen ona harama itebilir. Etrafındaki talebeleri kullanabilir. Tabi kibire itebilir. Etrafındaki talebeleri kullanmaya itebilir. Tamam. Burası maruf. Şimdi. Kullanın neden bu böyle? Neden kulların izzetleri onları günaha itebiliyor? Çünkü izzetlerinde hakimlik diye bir şart söz konusu değil. Buraya yakalayın. Hakimlik diye. Şimdi şunu yakalasak anlarız aslında. Hakim nedir? Hikmet. Peki hikmet nedir? Hikmet. Wad'u şey'i fi mevdi'i lügatte budur. Bir şeyi yerli yerine koymak. Yani sen ben tutup mesela size yazıda yani tahtada bir yazı gösterdiğim zaman buraya yazsam bu hikmettir lügatte. Şuraya yazsam bu hikmetsizliktir. Tamam? Yani yerli yerinde yapmak, her şeyi yerli yerinde. Şimdi Allah Sübhanu ve Teala ben hakimim dediğinde Şurada şurada şurada veya şu şu fiillerimde veya zatımda hakimin falan diyor mu yoksa umum uklanıyor. Umum. O zaman Allah subhanehu ve teala zatında fiillerinde bütün yaptığı her şey deney hikmetli. Tamam. Şimdi burayı anladıktan sonra. Kulların diyoruz ki hikmetinin yanında aziz şey e, izzetinin yanında hikmet. Her zaman olmadığı için o izzet onu ne yapabilir? Ha, bu izzetli insan muttaki de olabilir. Ama hikmet her zaman bulunmadığı için mutlaka itme ihtimali mevcut yani. Her zaman mevcut. Ancak Allah Subhanahu ve teala böyle değil. Onun izzeti zulme, kötülüğe taşıması diye bir şey zaten söz konusu evvelden olamaz. Tamam Evet. Çünkü onun izzeti hikmetlidir, yerli yerindedir. Çünkü hikmet var şeyi fi mevdu Bir şey yerli yerine koymak. Mesela sahabeler zulümü duydu. Zulüm hikmetin tam zıttıdır. Bir şeyi olmaması gereken yere koymak. İşte az önceki örnek. Buraya yazı yazarsam lügatta bunun yeri zulümdür. O yüzden sahabeler ayette geçen zulüm kelimesini umum anladılar. Olmaması gereken şeyi yapmak olarak umum anladılar. Yani olmaması gereken her hareketi bu ayete dahil olduğunu anladılar. O yüzden onlara işgal oldu. Onlar zulümün manasını çok iyi biliyorlardı. Tamam mı? Lugat manasını çok iyi biliyorlardı. Ta ki orada ona tabir sahilse ıslah devreye girdi. O da Resulullah'ın şer'i olarak koyduğu mana. Tamam mı? Burayı anladık. Şimdi ahi meselenin bu, tar bu tarafını fıkhettik inşallah. Tamam Şimdi fıkhettiğin zaman zihne gelen birçok şüpheyi veya heva ehlinden gelen birçok şüpheyi bu kaideyle, bu fıkhla defedebilirsin Gerek kendinin kendi başına zihnine gelen şüpheler, gerekse de muhalifler tarafından. veya işte Allah inancı veya din inancı zayıf olan insanların zihnine gelen şüpheler ve o şüpheleri yönettikleri hocalar. Bunları defetme adına bu kayda çok önemli. Tamam? Şimdi mesela der ki insanlar. Allah bizden kendisine ibadet neden bizde kendisine ibadet etmemizi istiyor ki bizden? Yani neden istiyor ki? Neden secdeye rüku etmemizi istiyor ki? Yani neden onun için eğilmemizi istiyor ki? Bunu kastediyor. Neden yani? Egosunu mu tatmin etmek istiyor? Tamam. Egosunu mu tatmin etmek istiyor? Madem ki Allah Subhanahu ve teala bu kadar izzetli, aziz, güçlü. Yani izzet sıfatı var. Güçlülük sıfatı var. Kullarına neden bazı şeyleri yaptırıyor ki bu kadar izzetli bir insan? Yani tabir sahilse koskoca izzetli Allah. Bu onların tabiri. Bizim gibi aciz kullardan ne istiyor yani? Egosunu mu tatmin ediyor ki Allah? Bir bir var, ha, buna vesaire. Bak şimdi. İşte ahi, bu aslında neden kaynaklanıyor biliyor musun? Bu Allah Subhanahu ve Taala'nın isim sıfatlarını hakkıyla fık edememekten, anlayamamaktan kaynaklanıyor. Allah subhanehu ve teala hakkındaki ilimden uzak olmaktan kaynaklanıyor. Eğer hakikaten kişi Allah hakkıyla tanısı bu şüphelerin hiçbirine kapılmaz. Sadece vesvese bağımından şüphe gelir. O da herkese arz olabilir. Onu da anlık zaten ne yapar def eder. Rasikune fil ilim diyor rasikun. Rusuk nedir lügatta? Sabit olmaktır. İlimde rasik olanlar. Yani hiçbir şüphe onları sallamaz. Elimde de rahatsız olmak için elim okumak gerekir. Tamam. Şimdi öncelikle deriz ki en güzel cevap. Allah mesela işte egosunu mu tatmin etmek istiyor? Bizden ne istiyor? İzzetli, koskoca Allah Subhanahu teala. Böyle diyorlar. Diyoruz ki bak birincisi evvela Allah Subhanahu ve teala'nın egosunu tatmin etme diye bir sıfatı yok. Allah Subhanahu teala'nın gelme, inme, el, göz, duyma, ilim, kelam bu sıfatları var ama Kur'an'a bak. Kitaba bak, sünnete bak, hiçbirisinin egosunu tatmin etme diye bir sıfatı yok. Otomatikmen iptal. Bu neye benzer biliyor musun? Kör bir insana diyorsun ki mesela, niçin affedersin benim soyunmamı istiyorsun, beni görmek için mi? Bu ne kadar saçmaysa Allah Subhanahu wa teala egosunu tatmin etmek mi istiyorsun demek daha saçma. Olmayan bir şey söylenir mi? Köre diyorsun ki niçin e, böyle böyle yapıyorsun, beni görmek için mi? Bu köre bir hakarettir çünkü körün görme sıfatı yok. Yokluk üzerine konuşuyorsun. Tamam? Bu işte Allah Sübhane ve Teala egonu tatmin etmek istiyor musun? Yani egonu mu tatmin etmek istiyorsun şüphesi en batıl şüphe. Çünkü yok olmayan bir şey üzerinde konuşuyorsun yani. Tamam? Öncelikle deriz ki bir, Allah azze ve celle'nin egosunu tatmin etme diye bir sıfatı yoktur. Yani ne kitapta ne sünnette görme, duyma, ilim, rızık verme, el, arşın üzerine göz, arşın üzerine istiva etme vesaire gibi Egosunu tatmin etme diye bir sıfatı yok. O yüzden bu getirilen işgal en başından zaten otomatikmen batıl. En başından batıl. Hani tabir sahilse maça 1-0 yenik başlıyorsun derler ya daha başlamadan. Hakem düdüğü çalmadan maça yenik başlamışsın sen 1-0. Çünkü olmayan bir şey üzerinde konuşuyorsun. Olmayan bir şey üzerinde konuşuyorsun. Yani yokluk üzerinde konuşmaktır. Çünkü zaten bu Allah subhanehu ve teala'nın hakkında nedir? Bir eksikliktir bu tür sıfatlar. Allah subhanehu ve teala zaten egosunu tatmin etme diye bir şeye muhtaç değil. Bu Allah subhanehu ve teala'nın hakkında bir eksiklik. Allah azze ve celle'nin isimleri ve sıfatları kemal mi? Kemal. kemal. Deliller mi mevcut? Yani en güzel isimler Allah'ındır, en güzel misaller Allah'ındır. Bunlar hepsi delil. Peki, ego tatmin etmek aslında nedir? Bir eksikliktir kulda. Çünkü ona muhtaç oluyor. Allah subhanehu ve teala'nın hem isimleri Hem de sıfatları ke kemal olunca otomatikmen ne oluyor? Bu şüphe batıl oluyor. tamam? İkinci olarak de deriz ki sizin dediğiniz yani işte koskoca Allah azze ve celle aziz olan Allah azze ve celle kullanımdan ne ister ki vesaire? Böyle bir kişi yaratılmışların sıfatı olan izzetten başka bir sıfat tasavvur edemiyor. Bunu söyleyen insan aslında müşebbihedir farkına varmadan. Neden? Çünkü izzet dediğin zaman aklına... Kulların izzetinden başka bir şey gelmiyor. İşte bu insan müşebbihedir. O yüzden biz Allah subhanehu ve teala'nın isimlerini ve sıfatlarını inkar edenlere diyoruz ki siz müşebbihesiniz. Aslında onlara asıl isim müşebbih midir yoksa muaddile midir? İptal edenler midir? İptal edenlerdir değil mi? Ama ilk baştan iptal ederken kademe kademe gidiyor. İşte bu kademelikte müşebbihedir. O yüzden alemler diyor ki her müşebbihe muaddildir. Her muaddil müşebbihdir. Her Allah'ın isimlerini ve sıfatlarını iptal eden aslında müşebbihedir. Her de Allah subhanehu ve teala'nın isimlerini ve sıfatlarını iptal ederdir. Neden? Şimdi muaddile yani Allah'ın isimlerini ve sıfatlarını iptal eden neden ettaki? Çünkü dedi ki el budur. E Allah azze ve celle'nin eli böyle olmayacağına göre iptal ediyoruz. Bak önce Allah'ın elini, el lafsını kendi eline benzetti, teşbihe gitti. Sonra tatile gitti. Heh. Peki müşebbihe bir insan düşünün. O nasıl tatil etti? Dedi ki, Allah subhanehu ve teâlâ'nın eli var. El, elinde bir manası vardır. O da budur. O zaman Allah azze ve celle'nin eli buna benzer. Ne yaptı bu? Allah'ın Allah hakiki sıfatını iptal etmiş oldu kendi eline benzeterek. Başka tamam, Başka bir sıfat Aynen. vermiş oldu. O yüzden her müşebbihe i muaddil'dir. Her muaddil de müşebbihedir bu. Kaçınılmaz. Ebeden. Aksi, aksi mümkün değil. Tasavvur edilemez. Adem üzerine konuşmaktır. Yokluk. Tamam. Şimdi o yüzden diyoruz ki böyle bir kişi Yani bu imanı zayıf olan bir Müslüman olabilir, bir kafir, müşrik, tağut da olabilir. Hepsi olabilir. Böyle şüpheler getirirler. Şimdi böyle bir kişi yaratılmışların sıfatı olan izzetten başka bir izzet bilmediği için bunu söylüyor. Tamam. Onun hayal et, edebildiği, anlayabildiği sade izzetten ibaret. Sade izzet. Dikkat edin. Yani sadece aziz diyorsun. Hikmetsiz. Sade bir izzet. Tamam. Bu aslında daha çok Allah Azze ve Celle'nin hakkındaki... bilgi hakkındaki cehaletinden kaynaklanıyor ki zaten bu ilimde isim sıfat ilmi bu maruf çünkü Allah Azze ve Celle ancak isim ve sıfatları ile tanınır eğer hakikaten kişi Allah Azze ve Celle'nin isim sıfatlarını bilip fıkh etse, bu işgalin hiçbirisine kapılmaz bundan dolayı zaten innemâ yakşallâhe min ibadihil ulema demiyor mu Allah'tan sadece alimler korkar biz hep meallerde ne görürüz Allah'tan hakkıyla alimler korkar yok yanlış bu Ayette sadece diyor. Sadece. Sadece alimler korkar Allah'tan. Doğru. Hakikaten alimlerden başkası Allah'tan korkmaz. Ama hangi korkun? Yakşallahı i̇şte min böyle. Sonra min ibadihil ulama. Ayette diyor ki innemme yakşallahı min ibadihil ulama. Allah'tan sadece alimler korkar. Şimdi burada sadece in, bu hasır ifade eder Arap dilinde. Ee, işte hukmu şeyin ala şeyin ve nefihu ammâ sivâ çeşitli tarifleri vardır. İnnemânın. Yani bir hükmü bir şeye sabit kılıp başkasından o hükmü kaldırmak. Yani korkmayı alimlere sabit kılıp başkalarından kaldırmıştır. Bu onu ifade eder dilde. Tamam mı? Bu biraz belagat ilmiyle alakalı. Arap dilinden daha çok. Yani sah daha çok. Burayı anladık. Şimdi... Başka bir ayette diyorlar diyor ki Allah Subhanahu ve Teala onlar üstlerindeki Rablerinden korkarlar. Onlar üstlerindeki Rablerinden korkarlar. Kim onlar? Bütün müminler. Doğru değil mi? Şimdi ikisi de sahih aslında. Şimdi ayette ya khafunu. Ya khafunu geçer, korkmak. Burada da khaş geçer alimler için bu da korkmak. Şimdi Allah e, alimler için ancak Allah'tan al, alimler sadece alimler korkar dediğinde korkar kelimesini hangi kelimeyle kullanıyor Allah? Haşye, haşye. Haşye ile kullanıyor. Peki e, onlar müminleri genel olarak içerdiği ayet, onlar üstlerindeki Rablerinden korkarlar. Hangi kelimeyle kullanıyor? Havf. Bakın. Şimdi arkadaşlar örnek vereyim. Hayatında duymadığın bir hayvan, bir tane hayvan var. Hayatında duymamışsın, ama o hayvanın sadece işte ee, arkadaşınla beraber oturuyorsun. Arkadaşın diyor ki ya mesela ne olsun? Best mesela. Best diye bir hayvan var, tamam? Yani tanımıyorum ben. Böyle bir hayvan. Arkadaşın ta da tanıyor onu diyelim. Sen diyor ki Best geliyor. Kaç? Bu da bir saldırgan hayvanmış. Şimdi o kaç dediği için e, ürperebilirsin, mümkündür. Tamam. Bu olaya ne denir? Hayvanı hiç tanımadığın için, hakkında bir bilgiye sahip olmadığın için ne denir buna? Senin o fiiline ürtmene havf denir, korkmak denir. Bak şu. Tamam. O zaman korkmak, havf ne demek? Bir bilgiyle korkma demek değildir. Yani bir bilgi şartı yok. Ama haşya ise ancak bildiğin şeyden korkmaktır. Eğer adam sana aslan geliyor deseydi, sen aslanı daha önce belgesellerde izlemişsin, nasıl hayvanları parçaladığını biliyorsun. Sen korkup kaçtığında senin o ona ne denir? O fiiline, korkmana haşye denir. Haşye ilimle korkmaktır. Dilde budur. Haşye ilimle korkmaktır. Havf ise normal herkesin normal korkabileceği. Anlatabiliyor evet. muyum? Yani anında diyelim bir adam sana e, karanlıkta höt yaptı. Tamam bu ani bir korku ona haf denir. Yani öncelikle bir ilmin yoktu onun öyle yapacağını. Ama bilerek korktuğun zaman. Evet. Heh, peki alimlerden daha çok Allah Subhanahu ve teala'yı bilen var mı? Yok. O yüzden Allah diyor ki ancak ilmen âlim, Allah'tan korkan alimlerdir. İlmi olarak korkan. O yüzden mealler hakkıyla korkan dediği zaman aslında hata değildir çok. Sadece ne vardır? İlmi yönünü kaçırıyorlar biraz. Çünkü ilimle korkmak, ilimsiz korkmaktan daha hakkıyla korkmaktır. O yüzden mealler aslında doğru, hata demiyoruz. Sadece işte Arap dili karşılamadığı için Bir de Arap dilinden ziyade Selefin Fehmi işte burada devreye giriyor. Alimler ilmehli bunların hepsini tahlil etmiş. Hepsini. Tamam mı? Yoksa bu sana işgal olur. Sen belki Türkçe mantıklı okursun. Oh mealler ne güzel hakkıyla demiş zaten sende işgal yok. Ama elim talebesi olduğun zaman işte Arapçada allame de olsan Fehme dönmediğin zaman alimlerin bunların hepsi sana işgal olur. Hepsi. Sadece sen anladığını zannedersin. Sadece bu da değil ayetler de değil hadisler de böyle. Hepsi böyle. kütüb Sitte, Bukhari, Müslim, meal hepsi böyle. Alimlerin fehmine dönmeden hakkıyla anlaşılmaz. Bu böyledir. Allah kadar da bunu böyle yazmıştır. Şimdi durum böyle olunca diyoruz ki e, o yüzden Allah'tan sadece ney alimler korkar? Eğer neden bunu söyledik biz? Eğer kişi Allah subhanehu ve teala'nın isimlerini sıfatlarını hakkıyla bilse, lafızların delalet ettiği manaları fıkhetse, etse o yüzden bu işgallerin hiçbirine kapılmaz. Anlatabiliyor muyum? E, sakat birisine diyorsun ki iki ayağı yok koşarak gel Ne kadar saçmaysa Allah subhanehu ve teala ile bunu söylemek o kadar daha da saçma Neden? Olmayan bir şey üzerinde konuşuyorsun o sıfat yok Tamam mı? Burayı anladık ahi Şimdi o yüzden diyoruz ki Eğer bu soruyu soran insan Allah azze ve celle'nin izzetinin de hikmetli olduğunu bilseydi bu soruyu sormazdı Yani Allah Azze ve Celle ne yaparsa yapsın, ne emrederse emretsin hepsi hikmetlidir. Yani bir hikmeti vardır, yani yerli yerindedir. Bu hikmet bize bazen malumdur, bazen meçhul. Namazda biz her eğilişimiz kalkışımızda Allahu Ekber diyoruz değil mi? Neden bir tek sonra seme Allah'a lümen hamd ediyoruz? Ne bileyim ama hikmetli değil mi? Hikmetini bildirmemiş Allah. Neden 30 Ramazan bir ay iki ay değil, yani oruç bir ay iki ay değil? Neden öyle namazı 4 ekat, 5 ekat değil? Bunun sonu gelmez sorarsan. Tamam? İman edeceksin. Tamam? İman edeceksin. Çünkü zaten müminlerin vasfı ne? Onlar gayba iman edenler. Tamam? Şimdi biz nice şer zannettiğimizde hayır görüleceğini zaten idrak ediyoruz. Bu şüphesiz. Mesela kişinin hayattaki en büyük değerlerinden bir tanesi, dünya nimetlerinden bir tanesi aslında nedir? Mesela, Küçük çocuğudur. Mesela 5-6 yaşında bir de en tatlı hale gelmiş. Zaten böyle 2 yaşında, 3 yaşında. O an giderse çok daha zoruna gider. Yani o en tatlı anda da ışındığın anda. Onu Allah Subhanahu ve teala'nın almasında bile ne var? Büyük bir hikmet olabilir farkına varmadan. Biz aciz kullar olarak bile şu zayıf aklımızda çeşitli hikmetler çıkarabiliriz. Ki Allah Subhanahu ve teala'nın sonsuz ilminde neler var onu düşün. Mesela basit bir örnek verelim. çocuğunu aldı Allahu Teala. Sen de biraz fasık bir fasık bir insansın yani. Tamam. Kafir değilsin ama yani Müslümanım diyorsun. Dinden çıkaracak bir şey de yapmamışsın. Tamam ama fasık. Fısık sen de haddi aşmışsın. Senin ufak çocuğun öldü. Diyelim ki e, taziyeye, maziyeye geldiler. Bir tane de hoca getirdiler birileri yanlarında. Hani bir şeyler anlatsın. Hoca anlattı, kalbini öyle bir işledi ki. Öyle bir işledi ki o andan itibaren tövbe ettim. Bir de oğlunun zaten acısı da var. Tamam Allah subhanehu ve teala yöneldin, tövbe ettin ve o, o günden itibaren salih, muhlis bir insan oldun ve onun vesilesiyle cennete girdin. Oğlunun ölümü sana ne oldu? Büyük bir hayır oldu. Cennette onunla beraber sonsuz bir hayat. Bak görüyor musun? Ya bu kadar başta şer zannettiğim bir şeyde ben Ebu Zerka aciz bir kul olarak, küçücük aklım olarak dünya kadar örnek çıkarabilirim burada. Herkes çıkarır yani. Düşün ki Allah subhanehu ve teala'nın ilminde neler var yani. Tamam. O yüzden bak hep hakime geliyoruz. Bir insan vallahi hakimi fıkh etse, iman etse hiçbir şüphe kalmaz onun aklında. Hiçbir şüphe. Neden Allah böyle yaptı, neden böyle yaptı, neden bu böyle oldu, neden ben fakirim, neden o zengin? E o zengin ama huzursuz adam intihar ediyor. Sen fakirsin huzurun var. Hanımın hanımın eve, gir, eve girdiğinde hanımın sana kapıda bir güler yüz gösteriyor tebessüm. Akşam işten gelmişsin bütün yorgunluğunu alıyor. Neden? Evde İslam huzuru var. Bir soğan ekmek ye hiç zoruna gitmez yani. Hanım saliha, sen Salih'e oturuyorsun evde. hiç Hiçbir müşkülat olmaz. Ama biz bugün nice insanlar görüyoruz. Hayatındaki elde etmek istediği en büyük makamları elde ediyor. Bir ay sonra intihar ettiğini görüyoruz. Çünkü adamın zaten tek bir hayatı var. O da dünya hayatı. O dünya hayatındaki bütün zevkleri tadınca adam, izzetli adam etrafındaki insanlar tarafından. izzetli Bu izzeti ona her şeyi yaptırmış. Artık yapacak bir şey bulamıyor. O yüzden intihar edecek tabii adam. Ama biz ne yapıyoruz? Allah subhanahu wa ta'nın hakim ismine inanıyoruz. O adam zengin, onda huzur yok. Ben fakirim, bende huzur var. Anlatabiliyor muyum? Böyledir yani. Bu işler böyle. Onun evi kirada, benim evim var. Ama o kiradaki evinde huzurlu. Ben evime, ev, ev, yani Evim kiralada değil ama huzursuzum evde. Ne yapayım ben o evi? O ev ev değildir aslında. O yüzden... Ee, bunu iyi yakalamamız lazım. O yüzden biz diyoruz ki ve huvel azizul hakim. Hakim, aziz. Tamam? Bu ikisinin birleşmesi kemal üstüne kemaldir. Tamam, evet. burayı anladık. Şimdi bir ki tersi de böyle. Kullarda diyoruz ki izzet var, hikmet yok. Evet. Ama kullarda hikmet de var bazen. Ama etrafı tarafından izzetli değil yani. Nice insanlar var. Belki böyle çok miskin, kimse adamı tanımaz. Doğru gün kimse ona e, izzetli gözüyle bakmaz. Hakikaten adam yani her her şeyle miskindir. Ama öyle hikmetli işler yapıyor ki. Bu mümkündür yani. Yaptığı her şey yerli yerinde. Hatırlıyor musun? Her şey yerli yerinde. E, bu da tersi de mümkün. O yüzden mutlak izzet ve mutlak hikmet tek bir insanda var. O da kimde? Allah. suç. A A Affen. tek bir varlıkta var. O da kimde? Allah subhanahu wa ta'ala. Nebi sasalemde bile mutlak izzet ve mutlak hikmet yok. Dünya işlerinde hata yaptığını gördük biz Allah Resulü'nün. Eğer mutlak hikmet sahibi olsaydı hata yapması mümkün değildi. Yaptığını gördük, mutlak hikmet olmadığını anladık. Yani bir kişide hem izzet aynı anda hikmet de olabilir. Bu mümkündür. Veya bir insanda sadece izzet hikmetsiz izzet olabilir. Veya bir insanda hikmetli izzet olabilir. Veya bir insanda ikisi bulunabilir. Ama ikisi bulunan insanda Mutlak değildir bunlar. Yani mutlak, mutlak izzet ve mutlak hikmet değildir. Bunun sadece Allah subhanehu ve teala de var mı? Tamam. bu. Tamam. Bu, bunun en büyük delili vakıadır. Yaşantı. Yani Nebi sallallahu aleyhi ve sellemde bile insanların en hayırlısı. Onda bile e, bazı hatalar görebiliyorsak dünya işlerinde. Tamam. Mutlak izzet olmadığını otomatikman bütün mahlukatlarda ne yapıyoruz? Anlıyoruz. Tamam Burayı anladık. Şimdi müellifin yeni sözü. Şimdi dedi ki şahadeti zikretti. Delini söyledi. Allah ve melekleri ilim mehle şahit etmiştir vesaire anlattı. Şimdi diyor ki manaha işte bu şahadetin manası şudur. La mebude bi hakkın illa Kaç dakika oldu bu arada? 32. Yetiştiririz inşallah. Evet. Şimdi burası çok önemli. Şimdi diyor ki, manaha burada ha müennes zamiridir şahadete gider. Yani şahadetin manası la mebuude bi hakkin illa Allah. Şimdi bu şahadet eşittir la ilahe illallah. La ilah şöyle illa Allah. Tamam? La ila ila Allah kelimesi. Şimdi bu la nefi, olumsuzluk, nefi. Bu ilah, bu e, hariç diyelim, hariç, bu da Allah. Yani Allah hariç ilah nefi, yoktur. Tamam La ilahe illallah, Allah hariç ilah yoktur. Şimdi bunun aslında manası, bakın genel külli mana verelim, sonra müellifin zikrettiği İbrahim Aleyhisselam kıssasından bir ayet verelim. Sonra bak meselenin fıkıh noktasını anlayalım. Şimdi la ilahe illallah. Ben desem ki Türkçe'de, şimdi Türkçe'de desem ki ben aşağıdaki adam var ya desem sussam bu Türkçe'de hepimiz Türkçe biliyoruz. Türkçe mantıkla bakın. Bu eksik bir cümle midir, tam bir cümle eksik. eksik bir cümledir değil mi? Haberi gelmemiş. Yok. Haberi yok. Yani e, eksik bir cümle. Desem ki e, ah şu bardağı desem sussam bu da ne? Eksik bir cümle. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim. Bu da dil olarak eksik bir cümledir. Evet. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla ne? ne? olmuş Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla? İşte hangi fiili yapıyorsan onu tamamlar. Su içiyorsan Bismillah diyorsan yani Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla ne? İçiyorum. Veya Allah'ın adıyla ne yapıyorum? İçiyorum. İçiyorum. Yazıyorsan Bismillah dersen Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla yazıyorum. Yani bunu neden örnek vermiş? Şimdi dilde böyle e, kalıplar vardır. Bu dünyanın bütün dillerinde mevcuttur. Bu istisnası Çünkü bu örfü olduğu için, fıtri olduğu için bu bütün dillerde diyoruz. Yoksa bütün dilleri bildiğimizden değil. Bu fıtri bir şey. İnsanlar e, eksik cümleler kullanırlar yani. Tamam. Şimdi bu la ilahe illallah da böyle. Bunda bir tane e, arada bir tane kelime eksikliği var. Tamam mı? Yani bu e, tam kat'i değildir ama yani sonuçta şurada bir tane kelime şeyi var eksikliği. Buraya bir araya bir kelime koyacağız. Tamam Şimdi biz ehl sünnet olarak ne koyuyoruz? Hak koyuyoruz. Hak kelimesini koyuyoruz buraya. Hak konu. Bakın buraya iyi yakalayın. Hak kelimesi. Hak. de kelam ehli de bazı bidat ehli de fırkalar e, mevcut kelimesini koyuyorlar. Mevcud. Yani var. Var diyorlar. Tamam Mevcut. Var diyorlar. İlaha da biz ne diyoruz? İlah manasına bak buraya da yakalan. İlaha da ne diyoruz biz? İbadet edilen. Edilen. Onlar ne diyor ilaha? Bak tahta küçük olunca görüyor musun abi sıkıntı? İlaha e, ne diyorlar onlar? Yaratıcı, Halik diyorlar, yaratıcı. Hakikaten dilde ilahın yaratıcı manası var. İlahın ibadet edilen manası da var. Şimdi bize göre ne oluyor la ilahe illallah? He? Allah'tan başka hakkıyla, bak şimdi, Allah'tan başka, aradaki kelimeye şöyle, hakkıyla ibadet edilen yoktur. Bil mi? Biz böyle diyoruz. Kelam ehli ne diyor? Allah'tan başka mevcut olan yaratıcı yoktur. O zaman la ilahe illallah, kelam ehlinin, felsefecilerden bazılarının, ehli sünnete muharif edenlerin söylediğine göre neymiş ahiler? Allah'tan başka Ha, e, yaratıcı, mevcud olan bir yaratıcı yoktur. Tevhid o zaman bunlara göre ne? Allah'tan başka mevcud olan yaratıcı yoktur dedi mi? Bize göre Allah'tan başka hakkıyla ibadet edilen yoktur. La ilahe illallah'tan istenen bu. Şimdi bunlar diyorlar ki e, ilah iki manası var. E, i̇ki manası. Arada da bir kelime eksik. Onlar diyorlar ki biz mevcudu seçtik. Bize diyoruz ki biz de hakkı seçtik. E şimdi madem ki bunun iki manası var. Aradaki de belli değil. O zaman herkes kafasına göre seçer. Bu mümkün. Kelamcılar bize der ki, şöyle bir itiraz getirirler. Bir şey soracağım? Yani oradaki kelime eksikliğini nereden getirdik? Bu dilde böyle yani. Dil yapısında. Orada bir tane ki Tabii. Şimdi bu ismidir haberi nerede? Haberi budur işte. Haber lazım. Anlatabiliyor mı? Haberi budur. Dilde şimdi la, la'nın bir ismi olur. Tamam. Bir de haberi olur. Tamam. Burada haberi eksik. Bu dilde bir kural. Bu maruf. Tamam, haberi eksik. Biz buna işte mübteda haber diyoruz. Mübteda haber diyoruz. Mesela ilah mevcud. ilah mevcuttur diyoruz. Tamam? Yani bu dilde böyledir. La'nın bir ismi vardır, bir de haberi. İçinde Tamam. Gibi. İçinde bu maruftur. Evet. Şimdi diyoruz ki bakın la ilahe illallah dediğimizde onlar diyor ki biz hakka alıyoruz. Biz de diyoruz ki biz neyi alıyoruz? Pardon, biz onlar diyor ki biz mevcuda alıyoruz. Biz ne diyoruz? Hakka alıyoruz. Tamam ama iskal burada. Onlar diyor ki biz ilahı, yaratıcı olarak anlıyoruz. Biz de diyoruz ki ibadet olan. Şimdi %50, %50 diyelim lugat yönünden. E ne yapacağız? O zaman Resul bunu nasıl anlamış? Nasıl anlatmış? Mekkeli müşrikler bunu nasıl anlamış? Şimdi Mekkeli müşrikler sadece yaratıcının Allah olduğunu biliyorlar mıydı? Yeri gök kim yaratı dersen ne diyecekler bunlar? Allah diyecekler. Burayı anladık. Şimdi ahi. Bu itiraz etmemeleri lazım o zaman. Şimdi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem la ilahe illallah amca de dediğinde bunlar ne yaptılar? Ayağı sıçradılar. Amcası da zaten söylemekten imtina etti bu maruf. Kafir olarak öldü. Ebedi cehennem. Şimdi durum böyle olunca eğer amcası Mekkeli müşriklerden birisiydi. Eğer amcası la ilahe illallah'tan Allah'tan başka yaratıcı yoktur anlasaydı ne derdi? La ilahe illallah der miydi demez miydi derdi. Evet. Ama demedi. Doğru mu? Evet. Doğru. Peki, Allah Subhanahu ve teala ayette ne bildirdi? Ece alel alihete ilahen vahiden. Onlar bütün bu ilahları tek bir ilah mı kıldılar? Şimdi, bütün bu ilahları tek bir ilah mı kıldılar? Onlara göre bütün bu yaratıcıları tek bir yaratıcı mı kıldılar? Bu mümkün mü bu mana? Şimdi bakın, Nebi Saselem böyle dediğinde Allah Subhanahu ve teala ayette ne buyurdu? Onlar, birçok yani müş Mekkeli müşriklerin diliyle, ne dediler Mekkeli müşrikler? Ece'alel alihete ilahen vahiden. Bütün bu ilahları tek bir ilah mı kıldı? Şimdi ilah neydi bize göre? İbadet edilen. Felsefecilere göre, kelam ehline göre? Yaratıcı. O zaman Allah ayette ne demiş oldu onlara göre? Mekkeli müşkler şöyle demiş oldu. Bütün bu yaratıcıları tek bir yaratıcı mı kıldılar? Kıldı bu Muhammed. Bize göre ne demiş oldu Mekkeli Bütün bu ibadet edilenleri tek bir ibadet edilen mi kıldı? Şimdi Allah aşkına Mekkeli müşriklerin şu dediği düşünülebilir mi? Bütün bu yaratıcıları tek bir yaratıcı mı kıldı? Evet. Mümkün mü? Mümkün değil. Çünkü onlar yaratıcının Allah olduğuna inanıyorlardı. Ha, o zaman bu ayetle beraber destekleyici olarak ne diyoruz? Demek ki ilahın manası ne ahi? İbadet, İbadet edilen. Şimdi maalesef yani bu müşkilat hakikaten müşkilat. Yani şimdi bu e, eğer böyle olsa yani Düşün ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kanı, malı hepsini insanlar la ilahe illallah deyince kadar savaşmakla emin onu Hepsinin malı, kanı helal. Yani düşün ki bunlar e, Allah'tan gayri yaratıcı olduğuna inanmıyorlardı bu Mekkeli müşrikler. Buna rağmen Allah'tan başka yaratıcı yok demiyorlardı. Savaştılar buna rağmen. Yani böyle bir mantıksızlık olabilir mi? Yani ebeden mümkün değil yani. Tamam. ehl Sünnet'in o yüzden burayı fıkh etmesi lazım. Tamam. Burayı anladık. O yüzden... Biz konuşuyoruz aramızda diyoruz ki Rahman rahmet eden, işte alim bilen, kadir hikmet, e, kudret sahibi olan. Ama gel gör ki Allah ne dediğimizde maalesef yani ehl sünnet kardeşler de müşkilat bu yani böyle bakıyor. Olmaz. Allah Allah nedir dediğin zaman direkt manasını bilmen lazım. Allah ibadet edilen demektir ama Allah yani maruf olan o e, maruf olan ilah o da bizim Allah Subhanahu ve teala. ibadet ettiğimiz Allah subhanehu ve teala. İbadet edilendir Allah subhanehu ve teala. Manası budur. Bunu yakalamamız lazım. Tamam. Burayı anladık. La ilahe Şimdi bunu aslında konumuzla direkt bir bağlantısı yok. Ama anlama babından bunu yazmamız lazımdı. Şimdi müellifin sözüne geçeceğiz. Bakalım müellif ne diyor? Şimdi müellif rahim Allah. Manaha la ma'bude bi hakkın illallah. Şahadetin manası hakkıyla ibadet eden Allah'tan gayri hakkıyla ibadet edilen yoktur. Diyor ki la ilahe نَافِيَنْ جَمِيعًا مَا يُعْبَدُ مِنْ دُونِ La ilah kelimesi. La ilahe illallah ya bu. La ilahe illallah. Tamam. Burada la ilahe illallah. iki kısım. Şimdi la ilahe nefye diyor. Değil mi? Nefi var burada. Nefi. Burada ne? ispat İspat. Şimdi tevhid için hem nefi şart hem de ispat şart. Tamam. Eğer bir insan dese ki Allah yaratıcıdır. Bu insan muvahhid mi? Muvahhid değil. Çünkü neden? Allah yaratıcıdır ama sonra der ki şu da yaratıcıdır diyebilir. Bir insan dese ki la ilahe illallah dese, la ilah dese sussa ne olur? Kafir olur. Tamam. Eğer Allah'ı ispat etse sadece muvahhid yine olmaz. Çünkü la ilah dese, ilah yoktur dese ilah yok mu? Var. Değil mi? İlah var çok. Bir tane hak ilah var, bir sürü de batı ilah var. Yani ilah var. La ilahe dese nefide yetinse kafir olur. İspat etse muahid olmaz. Ben desem ki Ahmet bu odaya girdi. Bakın Türkçe mantıkla yakalayın. Ahmet bu odaya girdi. Ahmet'in bu odaya girişini ispat ettim mi etmedim mi? Ettim değil mi? Ahmet odaya girdi Türkçe mantıkla. Ama Ahmet'i odaya girişte tevhidledim mi? Tevhidlemedim. Çünkü, çünkü e, belki de az önce dedim ki Ali de bu odaya girdi veya bir saat sonra diyeceğim ki e, Hakan da bu odaya girdi mesela bu mümkün tamam Türkçe mantıkla da baktığımızda o yüzden ispat ve nefi iki rükündür la ilahe Allahın burayı anladık şimdi şimdi o yüzden la diyor ki müellif la ilaha la ilaha kısmı ilah yoktur cemiy amayu o bedumin dunilla Allah'tan gayri ibadet edilen hepsini nefi eder İllallah ise ancak Allah hariç kısmı ise Musbiten şunu ibadet eder, şey şunu ispat eder, el-ibadete ibadeti lillahi vahdehu. Sadece Allah'a ibadeti ne yapar? İspat eder, la-şerike lehu, ona ortak yoktur fi ibadetehi ibadetinde kema ennehu leyse lehu şerikun fi-mülkihi. Diyor ki nasıl ki mülkünde şerik yoksa, ortak yoksa, neyde de ortak yok? İbadette de ortak yok. Şimdi mülkte ortaklık olmaması tevhidin hangi kısmıyla? Rububiyet. Değil mi? Şimdi müellif çok ilmi bir cümle kullanıyor. Diyor ki, nasıl ki onun mülkte ortaklığı yoksa rububiyetinde, o zaman ibadette de ortaklığı olmaması gerekir. Ya ben şimdi parası olmayan adamın yanında niçin için çalışayım? Para veremeyecek ki bana. Değil mi? Ben o zaman bana mükafat veremeyecek insanın niçin için ibadet edeyim? Veya puta veya şeye. Değil mi? Bana mükafat, ben kendi karıma bakarım. Ya Allah bana diyor ki cennet var. Ya mülk onun. Değil mi? Allah'tan başka bana rızık verecek bir insan var mı? Bir varlık var mı? Yok. O zaman ben niçin ona çalışayım yanımda? Mülkü olana çalışırım. Değil mi? Bu normal sosyal yaşantımızda bile böyle değil mi abi? Yani sen biliyorsan ki bir adam iflas etmiş maaş vermiyor. Gel yanımda çalış gider misin? Gitmezsin. Bir mülkü olacak ki gidersin. Şimdi bütün bu yerin göğün mülkü Allah subhanehu ve teala'nın olduğu için ben niçin başlığını ibadet edeyim? O yüzden rububiyet ile her zaman uluhiyet tevhidinin ispatlamıştır. Allah Kur'an'da çok görürüz. Birazdan göreceğiz. Rububiyet tevhidini insanların önüne sunuyor. Bak eğer rububiyette beni biliyorsanız ki biliyorsunuz ey Mekkeli müşküler, siz de biliyorsunuz. O zaman ibadette bilemiyorsanız bu sizin ahmaklığınızdır, cahilliğinizdir, tenakuzunuzdur. Tamam. Buraya yakalayalım o yüzden. Mekkeli rububiyette problemi var mıydı? Vardı. Bak burası çok büyük hata yapıyor. Mekkeli eğer rububiyette problemi yok dersen bu müşkilat. Yani bir gün Kur'an'dan adam 30 tane, 100 tane ayet getirir rububiyette hatalı olduğunu lafında kalırsın. Dersin ki rububiyette Asıl ana konular var. Orada iş, müşkilatları yoktu. Buraya vurgu yapın. O yüzden bu işgal yani. Şimdi Mekkeli müşrikler e, Allah'tan gayrısından yardım istemiyor muydu? He? Ya e peki yardım isteyen neye inanıyor? Onun seni gördüğüne, görme isim sıfat tevhidi değil mi? Evet. He? Onun senden bir zararı kaldıracağına inanıyor. Doğru değil mi? Senden yardım isteyen. E zararı kaldıran uluhiyet, şey Rubi'ye evet. tevhidi değil mi? Rubi'ye tevhidi ne? Allah fiillerinde ha O yüzden böyle bunu böyle Ortaya atarsa bu müşkilat. Yani getiriyoruz şu ayetleri. Allah'tan başka yaratıcı yeri göğü kim yarattı desen Allah diyecekler. Ha bak rubiyette problem yok. Bu kadar değil. Rubiyet çok geniş bir yani. O yüzden bunu yakalamamız lazım. Burası hata. Böyle demeyelim çünkü Allah, yani davetinize bu ileride zarar verir. Birisi çıkar der ki sen insanlara böyle anlatıyorsun. Çıkar rubiyette onların hatalarını söyler Mekkeli müşkilat. Senin davet ettiğin insanlar ra şüphe gelir. O yüzden hakkını vereceksin ya. Neyse olay hakkını vereceksin. Tamam. Dersin ki peygamberlerin yani bu sana zarar vermez bunu anlattığın zaman. Çünkü bu Kur'an'da böyle diyor. Bu sana zarar vermez. Çünkü sen her ne kadar biz Mekkeli müşriklerin problemi vardır diyorsak Rububiyet'te de az da olsa şey yok mudur? Sonuçta asıl hatalı yerleri, asıl problemleri yerleri uluhiyet evidi. O yüzden bir sıkıntı yok zaten. Peygamberler hepsi geliyor tek tek. Bak ayetleri ne diyor? Ya kavmi uabudullahi malikum min ilahin gayrı. Ey kavmim ibadet edin Allah'a sadece sizin için ondan başka ilah yoktur. Hepsi buna çağırıyorlar zaten. Uluhiyet tevhidini. Burada bir sıkıntı yok. Tabii ki peygamberlerin davetinin merkezi ne? Uluhiyet tevhidi bu maruf yani. Tamam mı? Şimdi ahi burası hem abi senin sorunla da alakalı. Şimdi la ilahe illallah Allah'tan başka ilah yoktur. Peki nasıl Allah'tan başka ilah yok? Bir insan dese ki Allah'tan başka ilah yok bir manada kafir olur. Eğer içeriğini bilmeden direkt mutlak olarak zikrederse mutlak kafir olur. Allah'tan başka ilah yok derse. Bir insan dese ki nasıl ya la ilahe illallah Allah'tan başka ilah yoktur demek değil mi? Kur'an'da bile la ilahe illallah geç. Hayır. Kur'an'da geçen la ilahe illallah mı aradaki kelimeyle beraber. Bak orayı da anladın mı abi? Şimdi nasıl Allah'tan başka ilah yok? Allah Subhanahu ve Teala ayette ne diyor? Ma aghnat anhum alahatu mullati yed'un min dunillahi min şey'in la lamma jae emru rabbik. Senin Rabbinin emri gelince onların ilahları onlara Hiçbir fayda ne? Vermedi. Hiçbir sıkıntıyı ne yapmadı? Gideremedi. Allah bile onların ilahları olduğunu söylüyor. Bir şimdi nasıl Allah'tan başka... Tabii. Yani onun yanı sıra biz Allah'ı tekzip etmiş oluruz. Allah'tan başka ilah yok dersek. Değil mi? Nasıl biz Allah'tan başka ilah yok diyeceğiz? Allah diyor ki onların bir sürü ilahları var. Ha? O zaman bak. Eğer hakkı koymazsan buraya mana olarak mana olarak koymadı mı işte müşkilat. O yüzden eksik. Tamam. Allah'tan başka ilah yok. Yani Allah'tan başka hakkıyla ilah yok. Çünkü Arap dili edebiyatında şurada bir tane haber lazım. Yani La, La'nın ismi. Zaten şu an Arapçada öğretiyoruz Allah'ın adı Yani bunlar daha iyi fıkh edilecek ileride. Bunlar ilah, ibadet edilen hakkıyla. Çünkü Allah onların taptıkları ilahtır diyor. Bir sürü yani bunlar maruf. Şimdi sen Allah'tan başka ibadet edilen yok dediğin zaman e bugün milyonlarca kişi Allah'tan gayesine ibadet ediyor nasıl yok ya bir sürü ibadet edilen yok mu bugün günümüzde ibadet edilen neydi ilah neydi İbadet edilen maruf değil mi nasıl diyeceğiz ki Allah'tan başka ilah yok bu küfür eğer mutlak olarak söylersek tabi biz şöyle tercüme edeceğiz tabi Allah'tan başka ilah yoktur ama manasını bilerek tercüme ederken de Allah'tan başka ilah yoktur diye çevireceğiz. Bunda bir sorun yok çevirme noktasında. Bir şartla manasını karşı tarafı anlatarak veya biz bilinçli söyleyerek. Çünkü lafız Kur'an'da zaten la ilahe illallah şeklinde geçmiş. Tamam. Onun biz diğer ayetlerden hak kelimesi olduğunu anlıyoruz. Tamam. Yakaldık abi burayı. Heh. Şimdi peki. Şimdi Allah subhanahu ve teala dedi ki. ma اَغْنَتْ anhum عَالِهَةُمُ اللَّةِ يَدْعُونَ min دُونِ Allah'tan gayrı. E, çağırdıkları ilahları onlara ne yapmadı bir fayda vermedi. Şimdi bu ayetle la ilahe illallah arasında nasıl cem Demin örnek verdiğimiz gibi diyeceğiz ki batıl ilah onlar Bizimkisine hak. Şimdi delil. Allah Subhanahu ve Teala ne diyor? Zalike bi ennellaha huvel hak ve enma yed'un min min duhi huvel batil. Diyor ki Allah Subhanahu ve Teala hak olan odur. Ondan başka dua ettikleri nedir? Batıldır. Batılın zıttı Hak, al sana hak işte burada. Tamam? O yüzden Allah'tan başka ilah var çok ama batılıyla o zaman la ilahe illallah manası hak ilah yok. Allah'tan başka, tamam? Eee o 10 dakika mı kaldı? Hemen hızlanalım. Şimdi İbrahim Aleyhisselam'ın eee şimdi müellif rahimeullah şöyle diyor ve tefsiru helzi yuvaddihu hak kavluhu taala. Bu şehadeti bize tefsir eden Allah subhanehu ve teala'nın şu kavvedir. Maalesef ahiler yani ben Kur'an'da bu ayet kadar la ilahe illallah'ı tefsir eden, la ilahe illallah'ı ilmi olarak ortaya koyan hiçbir ayet görmedim, bilmiyorum, yok demiyorum. Yani benim şu anki e, anladığım kadarıyla, Kur'an sünnetten anladığım kadarıyla bundan daha güçlü hiçbir delil yok, net delil yok. Maalesef de bundan acayip gaflet içinde olmuyor ve istillan noktası kaçırılıyor subhanallah. Bakın. Şimdi ve kale İbrahimu li ve kavmihi Han İbrahim babasına ve kavmine demişti ki. Ne yap ne sorun mu var? Yok değil mi? Kavmihi inneni berâun Ben sizin taptıklarınızdan ne neyim? Beriyim. Bakın. Berâun mimma ta'budun. Berâun. Berâun. Tamam. Mimma ta'budun illallezî fatarani. Ancak beni yaratan hariç. Tamam? Berâun mimma budun illa allazi zi tamam sonra tem fatarane kavmine demişti ki ben sizden bera şimdi önce bera onun beraetten geliyor beraat eee uzak olmak demek bu sıfatı müşebbehedir mubalaha ifade eder o yüzden mealde şöyle çevirmek hoştur pek uzağım sizden Bunu çevirmek güzeldir. Tamam. Ee, böyle çevirmek hoştur. Çoğu çevirmiyor ama maalesef e, buna vurgu yapmak gerekir aslında. Beraun sıfatı müşebbedir. Beriundan daha mübalağı ifade eder. Ee, yani uzak oğlu uzağın tabir sahilse. Tamam. Neyden ahi? Mimma ta'budun. Bak şimdi. Ben sizin uzağım. La ilahe illallahın ispat kısmımı mı nefi kısmı mı bu? Nefi kısmı. La ilahe nerede? İlahe. Şimdi bu hem La İlahe İllallah'ın ispatı var hem de kelam ehli, felsefe ehli, Allah'tan başka yaratıcı yoktur. Ne var? Reddiye var. Dikkat edin. Bakın şimdi. Ben sizin taptıklarınızdan neyim? Uzak oğlu uzağım. Bu ney nefi? Ancak, bak ancak kim? Beni yaratan. Beni yaratan. Ama bak şimdi yaratana, yaratanın neyini örnek verdi? İbadetini. Tamam O yüzden ibadet kısmı var burada. Bakın onlar... La ilahe illallah ibadet anlamadılar. Yaratma oldular. Halbuki ne dedi? Beni yaratana ibadet. Tamam. Burada ne var? La ilahe. Burada ne var? İllallah. Doğru mu? Evet. Bak şimdi. Berâun min mâ bensin Ben sizin tatlılarımızdan uzağım. İllâllezi fatarani. Beni yaratan hariç. O zaman la ilahe illallah. Doğru mu? Buraya kaldık. Şimdi dikkat edin. İşte bu tam olarak la ilahe illallah'ın manasıdır. Tam olarak ayette geçen beraun dedi ki sıfatı müşebbehe, müşebbehe, müşebbehe. Şimdi sonra bakın İbrahim Aleyhisselam ne diyor? Allah Subhanahu ve Teala pardon ne diyor? Ce'aleha kelimeten bakiyeten fi akabihi veallehum yercun. Onu arkasına bir kelime olarak bıraktı. Yani nesline, toplumuna, zürriyetine. Neyi bırakmış? Bunu bir kelime olarak bırakmış. Doğru mu? Ha, demek ki bütün insanlara neyi bırakmış İbrahim Aleyhisselam? Ha, La ilahe illallah. Bırakmış herkese. Şimdi bak şimdi diyor ki kelimeten onu bir kelime olarak bıraktı. Demek ki İbrahim Aleyhisselam'dan sonra gelen müşriklere de Değil mi? Biz Müslüman olarak neyi anlatmamızı? La ilahe illallah. Demek la ilahe illallah'ın manası Allah'tan başka yaratıcı yokmuş. Bak sizin tatlılarınızdan uzağa. Yakaldık mı burayı? Bakın dikkat edin. Sonra ne diyor? Ce'aleha kelimeten. Bu işsizler noktayı yakalayın. Kelimeten. Onu bir kelime olarak bıraktı. Biz ne diyoruz? Tevhid kelimesi. Ya. Şimdi anladık mı burayı? Burası bakın çok ince bir nokta. <gülüyor> Şimdi ayette geçen kelime hangi kelime? Ben sizin taplıklarınızdan uzağım ancak beni yaratan hariç. Burada bir işgal var. Onu çözelim. Dersi hemen bitirelim inşallah. Yetişecek mi abi? Kaç dakika? Beş dakika. Beş dakika. Hı -hı. Kelimeten. Şimdi İbrahim Aleyhisselam diyor ki onu bir kelime olarak bıraktı. Kelime olarak bıraktığı şey neydi? Ben sizden uzağım ancak beni yaratan hariç. E şimdi ben sizden uzağım. Beni bu kelime mi cümle mi şimdi? E cümle. E nasıl oluyor bu? Dikkat edin. Mesela la ilahe illallah tevhid kelimesi diyoruz. La ilahe illallah kelime mi cümle mi? La bir kelime, ilaha bir kelime, illallah illa bir kelime, Allah bir kelime. Şimdi Kur'an'da veya sünnette veya mutekaddim selefte, ilk dönem seleflerinde kelime lafzını gördüğünüz zaman tek bir şey anlayacaksın. O da ne? Cümle. Kelime tek tek kelime olarak sonradan. İnsanlar anlamıştır. Nahivciler, dil bilgi, dil bilimciler bunu koymuştur. Yoksa Kur'an ve sünnette Resul dese ki şu kelime, bu kelime, Allah dese ki kelime, bak ayette dediği gibi. Hemen ne anlayacaksınız? Cümle evet. anlayacaksınız. Çünkü Kur'an sünnet dilinde ve selefin mutekaddiminin ilk döneminin dilinde kelime nedir? Cümle, cümle için kullanılır. Şeyhul İslam İbni Teymi'nin dediği gibi. Eğer kelime duyduğunuz zaman cümle anlayacaksınız. Mesela bir Aleyhisselam ne diyor? Kelimetani. hafifetani allisi se ile tane filmimizzan Subhanallahi vebi hamdihi subhanallahil Azzim diyor ki iki kelime vardır ki dile kolay dile hafif mizana ise ağırdır nedir subhanallahi vebi hamdihi subhan Allahhil şimdi subhan Allah bihamdihi diye bir cümle Subhanallah Azzim ne İkinci cümle bir sürü kelimeler var ama ne bilsa bunlara ne yaptı İki kelime dedi Anladın mı? Yine Allah Subhanahu ve teala buna ne? İki kelime dedi. i̇bn Abbas'a ne dedi Nebis Aleyhisselam? İnni uallimuka kelime Ben sana kelimeler öğreteceğim. Ne öğretti? Bir sürü cümle öğretti. Sadece işte Allah'tan kork, yardım istediğin zaman Allah'tan iste vesaire bir sürü cümle saydı. Ama ne dedi? Sana kelimeler öğreteceğim. Ne öğretti? Cümleler. Allah, İbrahim Aleyhisselam ben sizden uzağım ancak beni yaratan hariç. Allah ona ne dedi? Kelime. Tamam. Bunu yakalayacağız o zaman. Kur'an ve sünnette kelime duyduğumuz zaman ne anlayacağız bu cümle. Sonradan dil bilimciler, nahivler kelimeden müfret kelimeler kastettiler, Tek tek kelimeler. O yüzden nahiv kitaplarında, Arap dili kitaplarında kelime gördüğünüz zaman müfret kelime anlayacaksınız. Kur'an sünnette ve ilk dönemde şey gördüğünüz zaman, kelime gördüğünüz zaman ne anlayacaksınız? Cümle. O yüzden biz diyoruz ki alimlerin de kitaplarındaki kelimeleri ancak kim fıkh eder? O yüzden bugün mesela insan E i̇şte diyor ki şu alim şuna kafir demiş, ben de kafir derim. Şu alim şuna şöyle demiş, ben de buna böyle derim. Bu böyle değil, bu kadar basit değil. Muttafakun aleyh desem ne anlarsınız? Bukhari Müslüm anlarsınız değil mi? Mesela e, Hanbeli mezhebinin bazı kitaplarında Muttafakun aleyh dediği zaman Bukhari Müslüm ve Müslünet kasteder. E i̇şte bunların hepsini yakalamak başlı başına bir fıkıh. Bunlar işte alimlerin kitaplarına dönmeden hiçbiri fık edilmez. Hiçbiri. Tamam Hep, hep bildiğini zannedersin sen. Kur'an'dan, sünnetten bir sürü ilmi şeyleri... Bir dakika mı kaldı? Tamam. Ee, hemen bitirelim o zaman. Evet. E... Şimdi Elif rahimullah şöyle diyor. E... Devam ediyor, ayetleri getiriyor. Kul ya ehlel kitab. ey kitap ehli ta'alav ila kelimetin. Bir kelimeye gelin bak. Yine kelime geçti. Ney? Seva'in beynena ve beynekum. Bir buçuk dakika mı kaldı? Sevaun evet. beynena ve beynekum. Bizimle sizin aranızda ortak olan kelimeye gelin. Ne dedi? En la ne'abude illallah. Allah'tan başkasına ne yapmayalım? İbadet etmeyelim. En la ne'abude illallah. La ilahe illallah. Görüyor musun? Yakalayın. Hem bu cümleye kelime dedi. Deminki şey. Bu başka bir ayet. Bundan başka bir ayet. Bir de Ne dedi? Ortak olan kelimeye gelin. Demek herkesin davet edilmesi gereken la ilahe illallah'mış. Bu da neymiş? Allah'tan başka ibadet edilen yokturmuş. Tamam mı? Sonra diyor ki la şerike lehu. Şimdi Allah'tan başka ibadet yoktur dedi. Ayetin devamında dedi ki hızlı anlatıyorum. La şerike lehu. Ne dedi? Ortağı yoktur. Şimdi Allah'tan başlığında ibadet edilmez dediğinde ortağı yoktur demek değil mi zaten bu? He? Değil mi abi? Buna rağmen neden la şerike dedi? Tehid var Bu dilde maruf. Bitti mi? Yarım dakika. Yarım dakika. E tamam sonra diyor ki وَدَلِيلُ الشَّهَادَةِ اَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولًا Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şahadet لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُ مِنَا nefislerinizden size bir Resul gelmiştir. Tamam mı? Üzerinize haristir, düşkündür. Müminlere karşı rahimdir. Sonra şahadetin başka bir şahadetin manası nedir? Resulün verdiklerini tasdik etmek, kabul etmek, uzaklaşmak. Allah'u alem, Resulullah'u alem, Nebiyyine Muhammed'in ve alâ aleyhü sahbihi ecmeyyin.